Merhaba arkadaşlar, ee, bugün Ali Rıza Beytaş arkadaşımızla e, röportaj yapacağız. Ali Rıza benim ODTÜ'den lisansım arkadaşım. Şu anda e, Amerika'da, North Carolina'da fizikte doktorasını yapıyor. E, hasta alanı falan bayağı geniş ama biz çok kabaca kuantum alanları tercih üzerine konuşacağız Ali bayağı ağır bir konu ama bayağı kendisi yetkin bir insan bu alanda. İşte adam daha doktoraya bitmedi, şimdi 7 tane vakalesi var. Arkadaşım gibi olmasın. Öveyim biraz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ali Rıza, hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ ol. Ee, Beni e, konukladığın için programında. Abi. Estağfurullah. Ee, abi şimdi zaten konu çok derin bir konu. Ee, Türkçe hatması zaten sıkıntı. Senin durumunu da anlayabiliyorum. O yüzden çok kabaca konuşacağız. Tamam. Ee, sıkıntı yok Hı -hı. yani. Şimdi ben çok basit bir şeyle başlayayım önce. Hani sağda solda duyuyoruz işte popüler fizik içinde. Kuantum alan teorisi şudur budur falan diye ama tam kimsenin tam olarak bildiği de yok. Nedir abi kuantum alan teorisi? Şimdi hani parçacık alan kuramı ya da kuantum alan teorisi hani hareketli parçacık sistemlerinin esasında kuantizasyonunu yani e, kuantizasyonuna ilgileniyor. Ee, yani alanların esasında hareketli sistemlerini yani lim, yani parçacık mekaniği dediğimiz zaman yani parçacık noktasal bir parçacık noktasal yani ama alan teorisi dediğimiz zaman yani milyonlarca ya da sonsuz tane yani daha daha daha dikkatli olursam parçacığın esasında oluşmuş olduğu yani bir sistemi anlatmaya çalışıyor yani alan dediğimiz zaman her noktada her uzay zamanın her noktasında yani e, oradan yani sonsuz kadar yani parçacık üretmeyi anlatabilecek olan bir teori yani e, çok kabaca söylesem yani. Ee, şimdi sen yine söyledin, ben <gülüyor> yine o basit örneği vermek istiyorum çünkü e, izleyicilerinizde evet. belki çok anlamayan vardır. şimdi evet. Alan deyince Ayriza'nın dediği gibi sonsuz tane e, şey var, serbestlikler var ama tabii ne anlama geliyor bu çok anlaşılmıyor belki kastettiği şu. Ya örneğin mesela bir şu telefonu düşünün. Bu telefonun yani parça şey olsun, noktasal parça olsun, kendi yapısı olmasın ve sabit duruyorsa üç parametreyle telefonu ifade edebiliriz. İşte yukarıda yukarı ne kadar yukarıda olduğu, ne kadar ileride olduğu, ne kadar sağda olduğu falan gibi. Evet. Ama mesela bir odanın içindeki sıcaklığı ifade etmek için sonsuz tane parametre ihtiyaç var. Çünkü şuradaki sıcaklık, buradaki sıcaklık, buradaki sıcaklık hep farklı farklı. İşte ayırdığı kastettiği oydu. Ee, evet. sonsuz tane Sonsuz ve... tane serbest evet derecesinden esasında anla, yani alanlar dediğimiz zaman alanlar yani alan, bir alanın yani sonsuz tane serbestlik derecesini an, yani vardır yani öyle söyleyeyim yani o onun, onun için yani e, biz kuantum alan teorisi diyoruz yani kuantum alan teorisi kuantum parçacık fiziğinin yani daha doğrusu bir genelleş genelleşmiş hali e, ve e, dediğin doğru tabii ki yani bir e, bir uzay-zamanın içerisinde olursak, mesela ısıyı ya da sıcaklığı ölçmek için yani şey sadece bir noktanın yani pozisyonunu anlamakla olmaz yani. Tabii ki başka parametreler vardır yani. Onun için bir alanından bahsediyoruz yani, bir yani ısı alanından bahsediyoruz ya da ısı bir şeyinden bahsediyoruz ya da sıcaklık alanından bahsediyoruz. Peki, Alexander şimdi. Düzeltmeni yanlış anlıyorsam, yanlış söylüyorsam. Dedik ki kuantum alanlar tercihde tane e, serbest derecesi var. Güzel, evet. alan var çünkü. Ama kuantum mekaniğinde demek ki son tane yok. Adında alan yeah, geçmiyor tabii. çünkü. Ama kuantum alanlar tercihde kuantum mekaniğinin içinde ya da bir... Adım ilerisi galiba nedir tam olarak bu ilişki? Yani kuantum mekânından. Şimdi kuantum mekanik dediğimiz zaman tabii ki kuantum mekanik e, şu, önce şunu söyleyeyim uzay-zaman dediğimiz zaman biz normalde yani şey olarak yazıyoruz yani mesela üç boyutlu uzay üç uç artı bir diyoruz değil mi? Üç tane üç boyut zaman şey mekan şeyimiz var boyutumuz var artı bir o da her zaman zaman oluyor. Hı hı. Şimdi kuantum mekanik kuantum mekaniği esasında kuantum alan teorisinin a, sıfır artı a Artı bir yani e, limite ya da sıfır artı bir e, kümesi oluyor yani. Hani büyük şeye baktığımız zaman yani alan dediğimiz zaman şey alan dediğimiz zaman tabii mekanım vardır işte bir alanım vardır orada. Ama konta mekaniği dediğimiz zaman her şey noktasal olduğu için yani parçacıklar noktasal baktığımız zaman yani bir noktada e, yani e, bir, o, o noktanın gidişatına bakıyoruz zaman şeyle yani. E, zaman aktı tabii ki şey ya bu bir onun bir alt şey oluyor. Kuantum mekaniği esasında kuantum fil teorinin ya da kuantum alan teorisinin bir eee limiti oluyor. Alırsa şey desem doğru haklı doğru söylemeyim o zaman? Yani ilk quantum işte 1920'lerde 26 falan çıktığında ışır dı gelmiyordu. ya? dı kedisi daha çok bilinen şey. İlk tabii. çıktığında normalde 3 boyutlu uzayı açıklamak için çıkmıştı. Fakat evet. yıllar sonra işte 50'ler, 60'lar, 70'ler neyse Kuantum alan teorisi ortaya çıktıktan sonra geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki o zamanlar etrafta üç boyut açıklamak için ortaya çıkılmış kuantum mekaniği aslında evet. sonradan çıkmış kuantum alan teorisinin sıfır e, uzay boyutlu alt kümesi. Aynen aynen Doğru. aynen aynen. Hı. Sıfır yani e, aynen öyle yani onun alt kümesi oluyor yani. E, sıfır, sıfır uzay boy, boyutlu Hı. ama ar, zaman her, her zaman var yani onun Hı. orada bir sıkıntımız yok. Yani onun bir esasında bir alt kümesi oluyor. Aynı zamanda yani bu tarihçesine bakarsan da yani e, dediğin şey doğru. Esasında kuantum alan teorisinin yani başlangıcı çok şeye yani e, şey, tarihçesine bakarsan yani e, erken gelişimi Dirac'la ya da Falk, e, Pauli yani bu Heisenberg bunların hepsi yani bunlara kapsıyor. Yani bu insanlar bayağı çalıştılar yani zamanında. Ondan sonra bu gelişme tabii ki e, Feynman'ın yani 1950'lerde kuantum e, e, elektrodinamik yani teorisinin yapımıyla sonuçlandı diyelim ama tabii ki ondan sonra baya baya bir şeyler anladık. Hani neyin, neyi anlamamadığımızı da anladık ama <gülüyor> hala birçok şeyi de anlamıyoruz. Ee, gerçekten yani ben sana hani şimdi tanımı verdik tabii Kontam alanlar böyle böyle de kabaca biz bunu konuşuyoruz. Gerçekten kontom alan teorisinin tanımı belli değil. Yani şöyle belli değil. Çünkü bu e, çünkü bir soru, bir, bir, bir, bir, o kadar sorun var ki yani hani nereden başlasam yani e, e, yani nereden başladığımız bile belli değil yani hani Hatta nasıl başlasak direkt, yani ben size bunu soru olarak sorayım nedir peki şu an sorunlar kabaca birkaç tane. <gülüyor> <Madem> <gülüyor> birkaç <kendi> evet, <gülüyor> aynen öyle yani şimdi şimdi şöyle bir sorunlar var kuantum alan teorisinde. mesela. E, baktığımız zaman kuantum alan teorisinin hani e, yani işte, tabii ki enerji biz şeye bakıyoruz yani bu e, enerji seviyelerinde yani yani büyük enerji seviyelerinde ya da küçük zaman esasında küçük mekan pardon e, çok şey olursak yani a, a, atom yani parçacı, parçacığın parçacığın e, şeyine giriyorsak e, boyutlarına giriyorsak tabii ki orada mesela atıyorum e, şeye girelim şeyin protonun içine girelim değil mi? En en sevdiğimiz şey. <gülüyor> e, neyden oluşuyor? İşte kuarklardan oluşuyor. Kuarklar da her zaman bildiğimiz um, e, üçlü kuarklar yani üçlü kuarklardan oluşuyor. Bunlar Bu arada e, evet. bir lafına Bilmeyenler için eee kuark dediği alezan temel parçacık yani gerçi duymuşuzdur biliyorsunuzdur da o da bilmeyen varsa ne olduğunu kuark bilmiyoruz tam olarak yanlışsam düzelt. Yani te, temel parçacık <gülüyor> diyoruz kabaca. Eskiden evet. proton falan temel es ilk başta atom temel parçacık sayılıyordu. Bölünmez evet. deniyordu. Sonra bölündü proton, nötron falan çıktı. O bölünmez deniyordu. Sonra onun da içinde kuark oldu ortaya çıktı. Şu an kuark evet. bölünmez diyoruz benim bildiğim kadarıyla en azından temel parçacık diyoruz. Aynen evet evet. Yarın bugün ne olacağı belli değil. Sen devam yani, edin. yani. <gülüyor> tabii o, onlar belli değil. Yarın b, b, b, şu biz şu anı konuşuyoruz. şu Onun anladığımız kadar. Şimdi e esasında bu bütün bu hani proton dediğimiz şey yani bu üçlü kuarklardan bu oluşuyor. Bunlar hani beraber birleşiyorlar ve protonu oluşturuyorlar. Ama şimdi sorun şu, sorun şu. Şimdi baktığınız zaman bu parçacıkların hani bu temel parçacıklar. Bunlara temel parçacık diyoruz değil mi? Çünkü bunlar başka bir parçacık oluşmuyor. Bu kuark dediğimiz şey bunlar temel parçacık. Bunlar yani güçlü kuvvet kuvvetlerin um, esasında aralarında güçlü bir kuvvet var hı hı. Ee, Güçlü kuvvette Hani bir alan teorisi sayılıyor yani fiziğin yani onunla kendisine ait bir fiziği var ona da e, QCD diyoruz. E, ne diyoruz? Renk kuantum renk dinamiği diyoruz? Evet. Bilmiyorum Ona herhalde öyle diyoruz değil mi? E şimdi çünkü bunların renkleri var falan yani böyle e, bunların enteresan bir özellikleri ya, var. Şey Neyse var. oralara da girmeyeceğim. Direkt gauge normal bildiğimiz renk değil. Öyle bir şey. E, evet, evet, tamam. evet. O, o, normal renk değil de bunlar. Normal renk sakın öyle evet, düşünme. Normal yani. sakın öyle anlamın. ne. <gülüyor> şimdi e, evet oralara girmeyeyim. Aynen, şey aynen. şimdi bunu bu, bu kuvaklar tabii ki ...bu korkuların belli bir şeyleri var, kütleleri vardır. Şimdi bunların kütlelerini topladığınız zaman... ...protonun kütlesinden ne oluyor? Çok böyle acayip bir fark var. Yani protonun yani kütlesi, belli bir kütlesi vardır. Ee, neydi kütlesi? Bir gev, yaklaşık Aha. bir gev varmadan bir şey. Şimdi bunlarınkini topladığınız zaman tabii ki bunlar eşit değil yani. Çok böyle daha bir, acayip bir fark var. Yani şimdi diyorlar yani ki... Yani 3 tane biri topluyoruz, 100 çıkıyor. Kabaca. Evet, 3 tane, evet, <gülüyor> tane topuyorsun, 100 çıkıyor. Şimdi diyorsun ki o zaman o geriye kalan şey nedir? Yani bizim anladığımız, anlamadığımız oradaki o fark nedir? Şimdi bu bu esasında hani soru şuraya geliyor. Acaba kuantum renk dinamiği yani bu ona bir alan teorisi acaba eksik mi? Yani bir şey anlatmıyor mu? Yani bizim bir, orada bir başka bir e, yapı var. Bizim anlamamadığımız bir yapı mı var? Yani şöyle bir sorular akla geliyor. Tamam mı? Şimdi bunlar Bunlar, bu bir, bu bir problem. Yani hmm. hani başka tabii ki bunun problemleri vardır. Yani kuantum alan teorisinin sadece burada değil. Hani şeye gittiğimiz zaman mesela kuantum renk dinamine baktığın zaman, kuantum renk dinaminde belirli sadece şeylerde belirli enerji seviyelerinde tanımlanabiliyor. Onun da sorunları var kendine ait. Şimdi bu enerji seviyeler tabii ki biz hani genel şeye baktığımız zaman e, e, genel o a, genel anlamıyla yani hani bu kuantum alan teorisinin bütün enerjileri kapsaması gerekiyor. Şimdi hmm. tabii ki böyle olmuyordur. Yani bütün enerji, çünkü sorunlar var yani bu böyle bir sorunlar çıkıyor a, ve anlatmıyor yani teori senin istediğin şeyi anlatamıyor. Yani bizim de, biz de o sorunları, yani ben bir tanesini saydım, birçok var, istersen devam edebilirim. Şey ama örnek versem, e... sence doğru olur mu mesela farklı enerjiler çalışması? Evet, evet, verebilirsin yani. Mesela şey mesela sen beni düzelt yanlış yanlış verebilirsem. Atıyorum, şey, bir insan düşünelim. İnsanın niye hasta olduğunu açıklayabiliyor. İşte hastalık şudur, işte evet. tedavisi şudur falan gibi. Ama yaklaşık da organizmalara baktığı zaman daha küçük seviyerdeki, Organizma ne olduğunu açıklayamıyor. Yani Aynen. dışarıdan bakacak, kabaca, işte insanın eskiden tıp o şekildeydi biraz da, işte mikrop bilinmiyor, virüs bilmiyor falan filan. Nihansı olduğu açıklıyor, tedavisini az çok biliyor ama detaya bakıp da virüs şudur, mikrop budur diyemiyor. Şu an kuantum ağamın teorisi birazcık onun gibi yani düşük enerjiye biraz daha uzaktan e, büyük resmi az çok açıklayabiliyor ama... ...detaya girip yüksek enerjide çıkınca hata vermeye başlıyor. Doğru bir anında şey oldu mu, benzetme? E doğru, yani şimdi dediğimiz şey şu. Hani kuantum alan teorisi esasında genel genel anlamda yani çalışıyordur. Ama kuantum alan teorisinin yani teorilerin daha derine girdiğiniz zaman... ...yani birçok şeyi yani fizikte hala muallak yani anlamıyoruz yani bu te alan teorisinin esasında... ...yani belirli limitlerde tanımsız olması yani enerji limitlerinde tanımsız olması... Yani her zaman bizi rahatsız ediyor. Onun için yani acaba başka bir etkiler mi var? Acaba yani bizim anlamadığımız perturbasyon teorisi yani çalışmıyor mu? Yani onu da anlatsan istersen hani bir şimdi bizim dediğimiz normalde uh, perturbasyon teori diyoruz değil mi? Pervorma perturbasyon diyoruz ne diyoruz? Vallahi, An, onu... Gerçi perturbasyonu sen de çok o da bilinmiyordu muhtemelen de. Ya... O da bilinmiyor da. Çok, şimdi şöyle. Kabaca çok... çözemiyor. Sen sen anlat sen daha iyi. Kabaca şöyle söyleyeyim hani normalde perturbasyon dediğimiz şey şu bir tane yay, yay düşünseniz hani bu yayı şey kapatsanız bunun bir tarafını işte bunu bir duvara bir tarafına şey bağlasanız diğer tarafını da kendi haline bıraksanız her zaman osilasyon halinde duracak eğer bir tane bir cisim falan varsa onu da diğer tarafa bağlayın şöyle bir osilasyonda bulunacak eğer e kabacısı çok küçükçe bunu her e, tur beklediğiniz zaman yani küçükçe buna bir a, a, a, yani küçükçe bir e, bir şey yaratsak orada bir etki yaratsak yani bir force uygulasak ya da bir e, kuvvet uygulasak bu her zaman böyle o süre sonunda bulunacak. Şimdi e, o zaman şey anlıyoruz yani tamam ben çok küçük şeylerde yani e, Oradaki o ba o balanstan biraz daha böyle farklı olduğum yani e şeyi anlayabiliyorum yani e biraz daha e farklı mesafede durursam o balans noktasından anlayabiliyorum yani ne oluyor yani fiziğin hani e kabacası e ama şimdi bu fizikte hep bu yani biz hep fizikte ne yapıyoruz işte e alıyoruz bu bütün alanlara diyoruz ki tamam cismin yakla yakınlığında ben çok basit, e, hani teori basit basit şekle çıkartabiliyorum. Belirli bir um, um, şeyler yapıyorum, işte yaklaşımlar yapıyorum. Yani e, ne diyoruz ona, işte aproksimasyon şey yaklaşım, yaklaşım, yani. Evet, yaklaşımlarda evet. Şimdi e, bu her zaman çalışmıyor tabii ki. Hani e, özellikle verdiğim örnek, kuantum renk alan e, teorisi. Hani orada çalışmayacak çünkü. Orada orada çok enteresan bir şey var. Normalde fizikte tüm e, kuvvetlere baktığınız zaman ne oluyor? E, hani mesafeler arttıkça şeylerin, cisimlerin arasından e, e, şey e, a, kuvvet her zaman mesafenin, mesafenin e, tersiyle orantılı, değil mi? Tersinin yani karesiyle orantılı. Hı -hı. Şimdi kuantum alan renk alan dinamiği öyle değil. Yani bu kuarklar dediğim şeyler tamamen Proton içinde çok böyle free davranıyor, çok böyle e, serbest davranıyorlar. Yani bu enteresan bir şey. Yani o küçük mesafelerde bunların hiçbir türlü etkileşimleri olmuyor. Tabii ki bu zaman, o zaman diyorsunuz ki ya, burada bir başka bir etki vardır. Yani burada başka bir acayip bir yani bunların kuvvetleri vardır. Yani e, ama halbuki bunlar proton içinden çıktıkları zaman Acayip bir, force, yani bir kuvvet uyguluyorlar birbirine, yani çekiyorlar birbirini, tekrardan birleşiyorlar. O zaman şunu anlıyorsunuz, oradaki kuvvet tabii ki mesafeyle orantılı, yani mesafeyle e, bunların arasındaki mesafeyle orantılı oluyor. E bu da sorun, yani burada şey yapamıyorsunuz tabii ki, e, perturbasyon teorisini kullanamıyorsunuz, yani e, o tamamen çok O zaman diyorsunuz ki ben başka bir e, hani başka bir teori bana gerek gerekiyor ya da mesela e, farklı bir a, platform gerekiyor e, bunları anlamak için yani şimdi biz orada kalmışız yani esasında benim hani hani e, o, o alanda e, hani daha bundan daha kaba bir şey kabaca söyleme söylemem <gülüyor> e, mümkün olacak bir şey yani yok çünkü a her şey yani, muallak yani Hava, havada yani şu an a şey, şöyle özetlesem doğru olur mu şimdi o zaman? Ben kendi anladığımı toparlayıp özetmeye çalışacağım. Evet. Şimdi bir sistemin, her fiziksel sistem ne olduğu hiç önemli değil. Bir sürü farklı hareket olabilir, bir sürü farklı işte davranış olabilir. Farklı hareket türlü bir davranış olabilir. olabilir. İdealde bizim bunun materyatist olarak modelleyip bütün yapabileceği her şeyi bilebilmemiz lazım. Fakat biz ha. bunu yapamıyoruz. Ha. Sadece belli başlı davranışları bilebiliyoruz. Ve evet. eğer bir sistemin davranışı, bizim bildiğimiz belli başlı davranışın yakın bir davranışsa, bunu Hı. bildiğimiz davranışa kıyaslayıp modelleyebiliyoruz. Aynen öyle. Ee, mesela yay örneği verdin işte. Atıyorum şöyle düşünelim. Ee, ya bir yay var, bir kütle var, bal demin verdiğim örnek. Bir sürü farklı katı öbür yayla bu cismi. Bizim evet. bildiğimiz davranışta bu da budur. en basit, en e, şey gereksiz basit olan durdu. Yani kütle dursun, yay dursun, evet, şey dursun, dursun yani. bunu biliyoruz. O bunu zaman bilmiyorum. buna yakın olan davranışlar, yani durgunluğa çok yakın, çok azıcık oynuyorsa yay, kütle, bunu hesaplayabiliyoruz. Ama bunda uzaksa, çok uzakta, çok farklı davranıyorsa Aa, O Tabii onu bir hesaplayamıyoruz tabii. E, yani şimdi ona peki geliyor. geliyor yani. aynen, öyle, aynen öyle, aynen öyle. Doğru, şey, yani... Şimdi, şimdi fizikte zaten hani ya bu verdiğimiz örnek esasında sen de biliyorsun. Yani fizinin temel yani örneklerinden ve hani her şeyin yani gerçekten onun yani bunu anladığımız sayesinde anlamaması mümkün oluyor yani anlaması ya da anlamaması esasında mümkün oluyor. Şimdi bu çünkü parçacıklar da esasında bu sistem gibi bir şey yani bir yay düşün ya da bir de bir tane kütle düşün işte böyle bu osilasyondan oluşmuş yani bir bizim fizikte yani tam bütün parçacıkları düşünüyorsan hepsi yani böyle o stasyon halinde. E şimdi bu, bu, bu sistemi anlamak yani bile eğer zor oluyorsa belli <gülüyor> şeylerde, e, limitlerde tabii ki um, Hani kuantum alan teorisi de anlamak yani e, zor olacak yani. Zaten o yüzden yani. de Alize çok sevgi duyuyoruz anne. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu işte çalışan bir olan. <gülüyor> <gülüyor> Pek e, şimdi Alize demin bize çok güzel bir şekilde çalışmadığı yerler oldan bahsettin, güzel bir örnek de verdin. E, hı hı. Bir şey daha soracağım ama sormadan önce bir şeyi de vurgulamak istiyorum. Hata varysan beni düzelt. Şimdi biz ağan içinde oldunuz, çok bunu es geçtik ama aslında durum birazcık evet. şöyle. Kuantum alan teoresi bir yöntem. Tek başına da fiziksel bir şey ifade etmiyor. Biz bu yöntemi belli bir madde çeşitleri, belli bir kuvvet çeşitleri için uygulayıp bir teori elde ediyoruz. Yani demin dediğin kuantum renk dinamiği bir teorem. İşte protonlar, nötronlar falan ilgileniyor. Biz kuantum alan teorisi yöntemini uygulayıp bu teorem geliştiriyoruz. Yine başka işte mesela atomatik kuvvet incelenen de kuantum elektrodinamik kuvveti, Türkçesinde bilmiyorum da. Neyse var. O kuantum eritodinamik teorisi evet. Kuantum eritodinamik teorisi mesela o da bir teori. Onu kuantum alanlar teorisi yöntemini kullanarak geliştiriyoruz. Şimdi evet. söyleyeceğim soru da şuydu bunu dipnot olarak arada koyalım. Demin çok güzel bir şekilde çalışmadığı bir yer söyledin kuantum alan teorisinin. Peki evet. çok güzel çalış yani bugün bunu kullanıyoruz bayağı da muhtaçız kuantum alan teorisine. Demek ki çok da güzel çalıştığı yerler var. Yani evet tabi. Mantık yani. Tabii. Hayvan olarak örnek yani, misin? Yani, yani. O zaman o zaman çalışıyor? şey dersin. Acaba bu bu niye anlatıyor ya? Bu, niye bunu biz ha, yapıyoruz da? Matematik niye şey değil yani. Aynen. Farklı. Aynen. Çalıştığı yerler çok ihtiyaçlarda olmalı ki biz katlayalım, çalışmadığı yerlere düzeltmeye çalışalım. Buna anlatabilir misin bize birazcık. Ta nerede çalış. yani bu tabii ki yani kontom yani kontom alan teorisinin acayip yani çalıştığı yerler var. Bizim çok şeyi şeyleri anladığımız yani. Ee, hani dediğin örnek yani kuantum elektrodinamik e, teorisi yani, Feynman, Feynman'dan, yani Feynman'dan sonra esasında e, ortaya ko koyulan bir teori yani Feynman kendisi yani bunu çalıştı. Dirac'ın çalışmasının esasında devamını e, Feynman çok güzelce bir a, yani e, şekil haline çıkarttı yani bir şekil verdi ona. Şimdi... E, Orada mesela ne yapıyoruz? Orada da diyoruz ki işte fotonlar var. Fotonlarda işte hani e, bildiğimiz um, hani e, en basiti yani e, ışık ışık yani hani öyle söyleyeyim. yani hani, Gerçi ışık aynen foton değil yani senin, benim bildiğim ama yani şey e, diyelim ki fotondan oluşmuş ışık. Şimdi e, hani e, bunun etkileşimi tabii ki bu parçacık yani. Hani, foton dediğimiz zaman bu ışığı üreten bir parçacık oluyor değil mi? Şimdi bunun etkileşimi var yani başka parçacıklarla. Yani özellikle mesela e, fotonun e, bildiğimiz fotoelektrik, hani e, belki e, çok insanlarda bunun deneyini yapmıştır yani e, okulda. E, hani eğer bir parçacığın var, eğer ışığı e, ışık varsa ışık e, bir hani metal metalin e, üzerinde yani metale yansıtıyorsak ne oluyor? İşte oradan. Ee, elektronlar var metalin içinde, bunlar e, şey, excite oluyorlar. Yani bunlara e, şey yapıyorsun, enerji veriyorsun onlara. Bu, bu, alıyorlar bu fotonu, enerjileri değişiyor. Ve Sonuçta bundan dolayı bir takım e, yani e, şeyler oluyor, yani enteresan şeyler oluyor. İşte değil hareket, hareket sensörleri çalışmasını sağlayan prensip. Dürüst olmak gerekirse, tuvalette girmezsen ışık <gülüyor> ya, işte. Onu sağlayan şey. <gülüyor> Verip bir dipnot vereceğim, sakın Ay, lafını unutma. Hani evet. ben bir diplomasi çerçevesinde konuştum ya, yani böyle biraz Hı. daha evet, yani Abi, böyle bir orna... Yani, evet, unutma yani. sakın, şey dipnot vereceğim bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, çok meşhur tip, Einstein'ı biz duyuyoruz en çok bilinen bilim insanı. Meşhur adam işte görellilik, özel görellilik, uzay zakan, şey işte zaman bükümlü falan bir sürü şey söylüyor. Einstein'a Nobel aldıran şey, Bugün bizim tuvalete girdiğimiz zaman ışıkların yanmasını sağlayan şey yani fotoelektrik. etkide Nobel'i görevlilikten falan değil fotoğrafı etkide alıyor. Bu da ufak bir diknot özür dilerim. Esasında hani işin ironisi yani biliyorsun anişten iki, yani iki kere esasında o Nobel ödülünü kazanması gerekiyordu. Aynen ya gerekiyordu. tabii canım. E, daha, bir tane, en az, en az o teori, iki tane. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki olmadı ama yani neyse. E, ee, hiçbir zaman Einstein bizim kalbilerimizden çıkmaz. Yani her zaman Einstein Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani bu e, bu dediğin örnek aynen. Yani şu, şunu anlatmak için tabii ki bunların arasındaki etkileşim ya yani bu elektronlarla e, yani e, fotonların arasındaki etkileşimi anlatan bir teori esasında. E, Elektrodinamik teorisi. Çok güzel sonuçları vardır. Yani bunu çok güzel bir şekilde e, bunun yani biz oradan bütün istediğimiz yani bu teorinin içerisindeki etkileşimi anlatan esasında çok güzelce anlatıyor ve çok ve yani en yani bence yani 1950'lerden sonraki en büyük yani kontum alan teorisinde en büyük bir gelişme kontum elektrodinamik teorisi yani. Şimdi başka bir şeylere baktığımız zaman yani başka bir um, alanlara baktığımız zaman e, hani aynen güç, güçlü kuvvet dediğimiz şey hani e, güç, güçlü kuvvetler de yani, yani birçok şeyi anladık yani kontrol alan teorisi sayesinde. E, ama yani yoğun madde fiziğin birçok um, bir şeyi bugün şu gün konuştuğumuz şey um, um, yani e, araştırmalarında baya yani kontama alan teorisini e, kullanıp ya da e, katal fiziğin içerisinde e, birçok şeyi anlıyoruz yani hani kullanıp ve bunun esasında dediğin şey doğru bu bir yöntemdir yani şimdi arkadaşlar şey anlamasın yani hani bu bir teori yani bunu e, bu biz e, bunu birisi yazdı da bunu biz şey yapıyoruz geliştiriyoruz yani, ya bu bir yöntemdir bunu mesela atıyorum yarın başka bir kuvvet varsa da ben o kuvveti anlamak için bunu, bu teoriyi şey yapabiliyorum, bu yöntemi kullanabiliyorum yani. Hani bir yöntem dediğimiz zaman mesela ne oluyor işte e, ne ölçüyoruz mesela fizikte? Atıyorum mesela e, enerji seviyelerini ölçüyoruz ya da hani e, örneğin momentum yani şeyin parçacıkların mesela hareketiyle ilgili dinamini anlatan nesneleri ölçmeye kalkışıyoruz. İşte bunlar tabii ki kontom alan teorisi bunlara bir şey sağlıyor yani bir mekanizma. Sana bir mekanizma veriyor. Diyorsun ki ben bunları alıyorum işte. Kendi teorimin şeylerini yani kendi teorimden çıkan mesela o önemli bir hani mesela atıyorum bir teorim vardır benim. Onu bu yöntemi kullanarak hani bunun bir varsayımlarım vardır. Onları kullanarak tabii ki bir Sonuçları elde ediyorum, o sonuçları ölçüyorum. Yani bunlara biz gidiyoruz, mesela atıyorum. Şimdi, şimdi e, demin söylediğim hani e, ne çalışmıyor kuantum mekaniği, kuantum alan teorisinde işte kuantum alan teorisi senin de bildiğin, benim de bildiğim. Her zaman biz sonsuzlarla karşılaşıyoruz kuantum alan teorisinde. Vay bir sonraki sorun bu olacaktı ya. Aynen tam bunu soracaktım. tam şey diyecektim. Sonsuzlukları çok duyuyoruz, yani çok popüler. İnternette evet. girince çok çıkıyor işte, sonsuzlar çıkıyor. Şey var ya, remazeta Function falan verilir birazcık evet. havalı bir şekilde. İşte evet. 1 art, 2 art, 3 art, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hepsini toplayınca eksi evet. 1 12 çıkıyor falan. Bu tarz değiştiği şeyler evet. kullanılıyor, kullanılıyor evet. falan. biz ona girecektim. Şimdi fizikte son, yani fiziksel dünyada sonsuz diye bir şey yok. Zaten bir, evet. yani bir şey ölçtüğü zaman sonsuzluğu bir şey mümkün değil. Ama evet. kuantumantajda sonsuz çıkıyor. Nedir evet. bunun durumu ne değildir, ne yapıyoruz biz böyle sonsuz çıkınca falan. Bu teori şimdi, kötü geliyor falan. Şimdi... E Güzel bir nokta. Esasında benim evim sevdiğim nokta şurası. Çünkü benim hani özellikle alanımla yani ba bağlantılı olan yani e, quantum alan teorisinin yani ben matematiğini çok seviyorum esasında. Hani onu e, yani en, en, en en temel gördüğümüz şey quantum alan teorisinin şu. Quantum alan teorisinin herhangi bir teoriye uyguladığımız zaman yani herhangi bir a, kuvvete uyguladığımız zaman bazen çok enteresan bir sonuçlarla karşılaşıyoruz. Enteresan şu anlamda hani mesela atıyorum kuvveti ölçmeye kalkışıyorsunuz sonsuz çıkıyor. Hani şimdi benim bir kuvveti ölçen bir aletim olursa ya der ki arkadaşım benim belli yani sonsuz ne demek? Yani ben şimdi ben şeye giriyorum, atıyorum işte e, banyoya giriyorum. Mesela ışığı açıyorsun. Diyorsun ki hani enerji yani sonuçta ışığın enerjisi vardır. Yani ben şimdi eğer bu enerji sonsuz olursa ya dersin ki arkadaşım yani ben <gülüyor> o yani girdiğin zaman banyoya esasında ölmen lazım direkt yani Çünkü şey hani sonsuz enerji alıyorsun yani şimdi bu bazı şeyler vardır yani. yani baktığın zaman yani mümkün değil ya yani akıllar Evet yani saçmaladığım <gülüyor> gör yani şimdi ama esasında bu sonsuzlarda yani saçmalı yani baştan insanlar belki saçma saçma, saçma bir sonuç olduklarını düşünmüşler yani bir çok bir, bayağı zaman e, yani e, Heisenberg gibi insanlar yani düşünmüş yani bu sonsuzlar nedir yani Pauli gibi insanlar. E, tabii ki sonsuz e, birçok şey sonsuz çıkıyor kuantum alan teorisinde ama biz sonsuzlar çok seviyoruz. Çünkü bu sonsuzlar esasında o kuantum alan teorisinin sonsuz serbest yani serbestlik derecesinden kaynaklanan bir şeylerdir. Ama Aynı zamanda e, diyoruz ki peki şimdi benim sonsuzum var ben bunu ölçemem ne yapacağım? O zaman diyorsunuz ki ben bir takım e, hani bir işler yapmam lazım yani, yani son, bu sonsuzu e, bir e, belirli bir hani bir sayıyla yani yani bir belirli bir sayı çıkartmam lazım bu sonsuzun içinde. Şimdi e, bas, basitçe hani biliyorsun herkes bu örneği biliyordur. Hani birisi geliyorsa diyorsa ki ben bugün size bir tane elma verdim, yarın iki tane, o birisi gün üç, üç tane böyle gitse, hani hani sonsuz günden sonra tabii ki sonsuz tane elmanız olacak ama yani bunun basitçesi biliyoruz ki sonucu e, hani elmanın olmaması olmaması yani sıfır bile değil yani yani sıfır sıfırdan eksi bir sayı yani eksi bir bölü o, 12 yani. Ama burada yani... seni şey yapmak istiyorum bir e, şey. E... Ya fiziksel olarak böyle değil. Yani matematiksel olarak bir kabaca öyle çıkıyor. Aslında direkt o da değil de yani sonsuz. Tamam sonsuz ama kabaca ona geliyor. Yani şu aslında bir artı, iki artı, üç artı, dört. Ben yanlış mıydıysam şey, beni düzelt bu arada Sen daha çalışma <gülüyor> işin içindesin. İşte bir, bir elma, iki elma, üç artı, elma, dört elma, nokta, nokta, nokta, nokta. Elma eşittir, sonsuz elma değil. Şu, bana bir elma verdin, iki elma verdin, üç elma verdin, nokta, nokta, son, işte bu kadar elma verdin ile bana -1/12 elma verdi, aynı kapıya çıkıyor. Yani birbirine evet. eşit değiller ama aynı sonucu verir. Aynı yereden Aynı sonuç giriyorlar. veriyorlar. Şimdi yani şöyle şu evet yani o doğru. Ama şimdi şöyle bir şey vardır. Yani esasında o dediğin o -1/12 hani diyorsun aynı kapıya çıkıyor. Hı -hı. Ama biz de diyoruz ki o o hangi kapı? Yani o hangi şey <gülüyor> e, yol? Esasında biz orayı arıyoruz. Yani o yolu arıyoruz işte. Hani o da biliyorsun, kompleksifikasyon yani işlerine giriyor. Yani diyorsun ki kompleks teorisi yani kompleks alanlara giriyorsun. Yani kompleks dediğim zaman e, hani e, korkmasın insanlar. Yani genelde her şey reel yani. Hani kompleks alan alan dediğimiz zaman e, yani bir boyut daha art, arttırıyorsun her zaman bir boyutun varsa iki boyut oluyor, iki boyutun varsa dört boyut oluyor. Lafını... Ama uzay zaman uzay zaman boyutu değil yalnız. E söyle, evet pardon. Lafımı unutma abi. Çok özledim böyle Bu da alakası bir not ama çok içimden geldi, aklıma geldi. Şimdi biz sadece real ve kompleks sayıları biliriz kabaca. Evet. Reel kompleks. Aslında dört sayı tip vardır. İşte reel, kompleks, kuaternion, oktanyon evet. diye dört çeşittir aslında. Neyse, ne oldukça önemli değil. İşin garip kısmı bu quantum mekanişinde... E, Ali diyor ki şu an Urashay'dan biri kuantum alan teorisini kompleks alanlarla kabaca yapmaya çalışıyor. Yani kompleksliği kullanmaya çalışıyor real yerine. Zamanında evet. da bırakın reali kompleksi kuantum mekaniğini kuaternionlarla yapmaya çalışmış insanlar vardı Ve hatta evet. bunların başında Feza Gürse gelir. Yeğilden evet, Feza, feza Gürse'yi kuaternionlarla evet. yapmaya çalışmıştı. Bunu da saygıyla evet. anıyoruz. Çok özür dilerim böldüm de çok içimden geldi. Evet, ya. yani, evet. dediğin, dediğin şey doğrudur. Esasında yani hani e, kompleks kompleks sayıların dünyası çok daha derin bir dünya yani bizim yaşadığım benim her gün yaşadığım yer orası <gülüyor> çünkü bizim çalıştığımız yani e, teoriler esasında yani bütün kompleks teoriler yani bunların kompleks a, yani sayılarla e, esasında a, e, yani diyoruz şimdi şöyle ama bir şey vardır yani. Bu dediğin ol ikinci yol yani eksi bir bölü 12 yolu o kompleks e, re, yani sayılarla ilgili bir esasında e, yöntemle hani elde ediyoruz o sonucu. Sonuçta diyorsun ki bir sonsuzun vardır bu sonsuz neye eşittir? Bu sonsuzun e, bir sonsuz yapan bir kısmı vardır ama bir tane de şey kısmı vardır yani belirli kısmı vardır onu ölçebilirim o da eksi bir bölü 12'dir. <Gülüyor> o biz -1/12'yi bulmak için reel sayılardan tabii ki kompleks sayılara taşımamız lazım kontum alan teorisini. Ben orada ben o ben o, ben onunla ilgileniyorum. <Gülüyor> e, şimdi yaptığınız zaman tabii ki ne oluyor? E, Birçok şeyleri anlıyorsunuz. Esasında diyorsunuz ki benim eğer ben reel dünyada yaşıyorsam benim bir de bir kompleks dünya vardır. Hani o kompleks sayıların dünyası esasında. Hani o daha bir büyük dünyadır. Bizim dünyamız onun bir esasında hani bir kümesi sayılıyor. Yani Şimdi acaba o dünyadan gelen bir hani etkiler var mı bizim dünyamızda yani biz bunlar araştırıyoruz ve gerçekten yani fiziksel olarak esasında benim hani parmak bastığım nokta şurası olacak bunlar tamamen fiziksel bir etkidir yani bizim benim yani iki yıl bundan önce çalışmamız vardır yani hocamızla biz şunu anladık. En basit kuantum mekanik teorisini alın tamam mı? Hı hı. Şu basit kuantum mekanik teorisinin reel olduysa siz onun her fizik yani bütün fiziksel um, çözümlerini anlamamın anlamanız için ne yapmanız lazım? Onu kompleks uzaya taşımanız lazım. Yani kompleks çünkü onu yap, yaptıysanız birçok şeyler buluyorsunuz. Çözümler buluyorsunuz. Fiziksel bu çözümler ve yani bunlar biz bunların fiziksel olduğunu esasında ispatladık. Ve bu fiziksel teori, bu fiziksel çözümler esasında ölçtüğünüz şeylere etkiliyor. Yani enerji dediğimiz a, kavram etkiliyor. yani ben bunu gidip bana bana alet veriyor, veriyorsunuz diyorsunuz ki ya ben bunu ölçebilirsin. Bu bir bu bir ölçülebilecek olan bir a, Nesnedir fizikte Enerji bizim çok sevdiğimiz bir şey değil mi? Şimdi hani bunu ölçüyorsun ama diyorsun ki bu enerjide neyin katkısı vardır? Yani bu enerji neyin enerjisi? Tabii ki biz diyoruz ki bir şeyleri biliyoruz. Real uzayın olduğu yani ortamda biz o, o çözümleri bulabiliyoruz. Ama o kompleks ortamda daha çok enteresan şeyler vardır. Ve bunlar tabii ki o kümeyi reel kümesinin de içine giriyorlar ve bunları biz esasında ölçüyoruz. Ee, ve e, bunların esasında teori, yani biz bizim yaptığımız şeyler bütün reel sayıları alıp ve bunları şeye taşıyoruz. E, kompleks uzayına taşıyoruz ve orada çözüyoruz birçok şeyler. Çok anlamamadığımız fiziksel fiziksel şeyleri Oradan gelmiş olan yani kompleks reel e, kompleks uzayın esasında verdiği e, bize e, o e, önemli dersleri anlamaya çalışıyoruz. Yani dediğin o ikinci yol, hani eksi bir bölü yol, 12 yolu o, o esasında kompleks e, kompleks e, sayıların e, bize anlat. Bir ...büyük derstir ve biz onları ölçebiliyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir şeydir. Ya çok aynen tam o şey yapacaktım. Tekrar o noktaya parmak Şimdi, basit şimdi, şimdi en basitide hani Kazimir... ...hani sen biliyorsun Kaz evet. Kazimir F e, kuvveti. Yani iki tane şeyiniz varsa vakum içerisinde... E, ...iki tane metal... ...metal evet metal... E, metal metal şey sayfa ne düşünüyorsanız ne neyse bunları yaklaştırıyorsunuz. Peki yani alüminyum folyo alın. Tuval şey tuval. tuval evet yani masko yani. Metal takınızı alüminyum folyo. Ekstra folyo alın. O ama aldığınız folyo sonsuza sonsuzlukta olsun. Bir yerden evet. bulmanız lazım. İki <gülüyor> <gülüyor> bir metreyle olacak iş değil. Evet. Az bir metre olur da yani ölçemezsin muhtemel. O o. ölçü <gülüyor> ölçülemez evet. Aynen. Yani. Bunları yakın, tuttuğu zaman boş uzayda, bomboş, başka hiçbir şey olmasın. Gene de bunlar birbirini çekiyor. Bu arada kazı bir etki deniyor. Ayrıca sen demeden bir şey vurgu yapmak istiyorum. Lafını unutma. Çünkü söylediğin şey mi söyledin çok da güzel vurgularını ama ben yine de vurgu yapmak istiyorum. Bu kompleks uzay çalıştığın fiziksel uzay. Yani sen diyorsun ki gerçekten etrafımız aslında 6 tane reel boyuta karşılık var. Ya yani evet. 6 reel boyutluk bir uzayda yaşıyoruz. Biz sadece bunun 3 tane reel boyutunu görebiliyoruz. Ama göremediğimiz diğer 3 reel boyuttan, ya çok kabaca özetliyorum anladığımı. güzel şey yaparsın. Göremediğimiz boyutlardan ne etkisi var diye onu araştırıyoruz diyorsun. He, yalnız yalnız şöyle söyleyeyim. Ben tekrar söylüyorum. Biz uzay zamanı şey yapmıyoruz. Biz alanların, yani mesela alanın varsa, parçacığı mesela atıyorum, parçacık mesela bir boyutlu bir şeyse biz onu iki boyutta alıyoruz. Yani öylesine çözüyor. Ya biz alanlarla oynuyoruz, yani alanların boyutuyla. Yani ki ama dediğin şey esasında hani o da bir anlamda bunun hani bir şey sayılıyor yani bir alt tümesi sayılıyor. Yani uzay zamanı da yapabilirsin tabii ki yani. Doğru. Tamam. Yani öyle matematiksel bir şey yani matematiksel biz bunu reel kompleks çarşta çok daha çarpması rahat oldu, güzel oldu değil. Hayır, ama hayır. Yani tamam. Fiziksel olarak bu biz var. diyoruz ki yani, bu fizik yani. Bu fiziğin tamam, esasında güzel. evet yani temel e, tanımlı yani kuantum alan teorisinin temeline gidip Hı -hı. ve bunu değiştirmen lazım. Bu bu bu bu değişim yapman lazım. Yani her şeyi real değil ile de kompleks olarak alman lazım. O çözüp ve oradan tüm reel çözümleri de buluyorsun ve eee olmayan başka çözümler buluyorsun ama bunlar ee, yani e, çok e, böyle acayip şekilde Tabii ki şeyleri etkiliyor yani fizik etkiliyor şey Kar et istiyorumlar ben mı? hazimi etkisi de, onu, onu söylemek istiyordum. Kazimi etkisinde etkisi de bu e, bu bildiğimiz bu hani bir 2 iki artı 3 artı 4 hani gibi e, Tabii ki o da sonsuz geliyor işte nedeni de bu modlara saydığınız zaman işte fiziksel Paçacıkların modlarını sayıyorsunuz işte. Bu sayının tabii ki dis, dis, dis, diskret hali yani. Bir, iki, üç böyle sayıyorsunuz işte topluyorsunuz. Topluyorsunuz sonsuz çıkıyor. Yani ama ölçtüğünüz şey tabii ki kuvvet sonsuz değil. Hani e, o regularizasyon e, şeyleri vardır. Hani teknikleri vardır. Bunları kullanarak tabii ki bunları... E, ölçülebilecek hale çıkartıyorsunuz bu sayıyı. Bu sayının sonucu eksi -1/12 olur ya neyse 1/2 olur. Hani duruma göre ha, ölçüyorsunuz ve aynen sonuç yani çok mükemmel bir şekilde desimal bile e, şeylerin e, hani sayıları bile yani şeyleri de aynı çıkıyor. Yani o zaman diyorsunuz ki tamam matematik bazen gerçekten matematik değil de hani yani ölçülebilecek olan yani e, fizik diyelim yani artık, neyse, ee, ölçebilecek olan matematik yani. Ne diyorsun şeye? Ee, çok enteresan yani, hani bir matematikten çıkmış bir kavram ama yani Öl. fizikler ölçebiliyor yani. yani fizik sana Peki Ali Zan, şimdi toparlayacak olursak kabaca. Klasik, müzik, klasik mekanik vardı, sonra yeterli oldu orta işte, kuantum mekaniği geliştirildi işte. Kuantum mekanik başta üç boyutlu uzay için. Normal açıklayalım falanla geliştirildi. Daha sonra kuantum alan teorisi çıkınca geriye de bakıldığında anlaşıldı ki aslında kuantum mekaniği kuantum alan teorisinin bir alt kümesiymiş. Klasik mekaniğin evet. de kuantum mekaniğinin alt kümesi. Evet. Peki yarın bir günde başka bir şey de yani kuantum alan teorisinde başka bir şeyin alt kümesi olabilir ya da alt kümes olmak yerine başka bir şey kuantum alan teorisi yerine alabilir. E, tabii hani tarz, onlar o o o tarz şeyler tabii ki hani bakılıyor sonra. Var mı hani, aktif olarak mesela öyle bir şey a, a, aktif olarak yani şöyle söyleyeyim hmm. sana yani insanlar birçok teorileri yani hani e, bundan yani e, bundan evvel yani tabii ki kuantum alan teorisi olmadığı zaman insanlar diyorlar ki kuantum mekanik birçok şeyi cevaplıyordur. Yani hani hmm. niye gerektiriyoruz yani şeye kuantum alan teorisine? Tabii ki Feynman'ın yani Dirac'ın yani yaptıkları işten sonra hani onlar yani insanlar şöyle anladı dedi ki e, ya a, a, abi olmuyor yani hani bu sonuçlar istediğim sonuçlar çıkmıyor. Yani kuantum mekaniği demek ki yetersiz yani bizim istediğimiz şey yani burada değil. O zaman kuantum alan teorisi çıktı. Kuantum alan teorisi tabii ki e, dediğim gibi bir bir hani şey değildi yani bir e, ee, hani Allah'ın sözü değil ya da mesela bunu birisi söylememiş ya yani ben bunu hani bunu inanacağım illa ki bu teori e, dünyanın en şeyi ee, tabii ki bunu da şey yapman lazım ee, ya geliş geliştirme lazım ya da mesela hani atıyorum e, e, bunun, üz bunun üzerine daha e, teoriler vardı yani bundan bundan bundan bunun yani e, yaklaşık bir iki üç sene önce e, Tabii ki kuantum alan teorisini e, yani kuantum yani, alan teorisinin bir üst yani seviyesi kuantum yani sicimler teorisi yani hani onu içine içine girmeyeceğim evet. ama yani e, hani sonuçta aynı şey esasında da yani e, sorunlar çıkıyor orada da sorunlar çıkıyordur yani insanlar çalışıyordur çalışmıyor değil ama ne kadar fizik üretip üretmek mümkün. Ya yani ne kadar bu teorilerden fizik yani ben e, fizikle yani esasında Fiziğe uyguladığım zaman sonuçlar elde edebileceğim e, önemli. Ki maalesef bunun bu teorilerin birçoğu yani kontum e, an teorisinin e, gerçekten so çıkarttığı yani o Sonuçları sonuçlara e, karşılaştırdığımız zaman hiç yeni bir şey önermiyorlar. Hep yani kontam e, alan teorisine geri dönüyoruz yani. Ee, Ali Rıza aslında çok güzel bir yere geldin. Ya hani bu çok duyulan bir şey. Eğer, en bilmeyen insan çok rahat bir şekilde karşına çıkan bir şey işte. Ya sizin teorisi bilimsel değildir. Sizin teorisi yanlışlanamaz. Tabii sizin teorisinizce bir tane teorik aslında bir sürü kaç em teori falan. Çıktı. Neyse yani. Kabaca bilmeyen insan bunu çok karşılaşıyor. Rahat bir şekilde popüler fizikte işte bilimsel midir bir, bir muhabbetle geçiyor. Sen bu konuda bir bilgin var mı ya da yorumun var mı paylaşmak istediğin bizimle? Şimdi şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, hani ben sicim teorisinin yani sicim teorisi üzerinde de çalıştım. Yani, yani ben bence çok güzel bir teori matematiksel olarak her şey güzel. Hani esasında sicim teorisinin en güzel yani yanı bayağı bir şeyleri anlatmaya çalıştı. Matematik olarak yani matematiksel olarak esasında yani bir çerçevenin çer içerisine sokmaya çalıştı. Hani seçim teorisinin bilmeyenler aa, hani e, bilsin nedeni yani niye insanlar seçim teorisinin aa, peşinde koşmaya çalıştı. Çünkü baktılar dediler ki işte bu mesela kuantum alan teorilerine bir sürü sorunlar çıktı. Biz genel göre görecelik teorisini teorisini diğer kuvvetlerle birleştirmek istiyoruz yani bu bizim amaçımız yani fizikçilerin en büyük temel yani amaçları bu dört, dört kuvveti aynı teoride birleştirmek şimdi kontom alan teorisi tabii ki bu işi e, e, gerçekleştirebilemediği için hani biz dedik ki başka bir teorinin ne var işte sicim teorisi ne yapıyoruz işte noktasal parçacıklar değil de bir boyutlu parçacıklar olarak düşünüyoruz ve bu bir boyut e, sicim hareketini esasında anlamaya çalışıyoruz Şimdi oradan tabii ki çok enteresan şeyler çıkıyor sicimin biliyorsunuz işte o, o osilasyonlar farklı osilasyonlar farklı parçacıklara denk geliyor neyse. Oralara girmeyeceğim ama şimdi e, sicim teorisi çok güzel sonuçları vardır yani te, yani teorik olarak size çok ama yani maalesef şeyde eee e, yani e, yani fiziksel ölçülebilecek bir şey yoktur yani sicim teorisinin. Hani onun için ee, yani insanlar bunu aynen. Öğretilebilecek bir şey yoktan kastın. Şu an öğretilebilecek bir şey, bir şey üretememiş durumda mı? Yoksa öğretilebilecek bir şey yok, üretemez teori, mi? Tabii ki üretmiş yani. üretmiş üretme, Üretmemiş değil yani. Özellikle hidro, hidrodinamik yani şeyin alan, alanındaki şu an yapılan şeyler yani e, araştırmalarla. E, sicim teorisi esasında çok yani sicim teorisinin söylediği be, belirli şeyler vardır ki hani okuyorlar yani tamamen ölçü bunlar bunlar hidrodinamikte ölçülüyor ama orada bakıyorsun diyorsun ki sicim teorisi de bunları şey yapmıştır. Ama şimdi o ama temel meselesi şudur. Hani eğer parçacığı bir boyutlu alıyorsan, noktasal da bir boyutta alıyorsan, alıyorsa, şimdi insanlar şunu anla şunu anlatmamız lazım yani. O zaman biz bunları gerçekten yani gözlemlememiz lazım yani. Yani şimdi bu işin zor kısmı şurasıdır. Yani hani Gözlemleyebileceğim şey yoktur yani e, sizin teorisiyle ilgili yani sizin teorisinin sonuçları vardır hani belirli bir fiziksel şeyler e, söylüyor bunları ölçülebilecek yani e, şeye sahip değiliz şu an yani o yüzden, ama o yüzden, e, çok özledim şey toparlamak yani şey, kendim anlamak için soruyorum da e, şu o zaman şu ifade yanlış sizin teorisi ölçülebilir bir şey üretmiyor yanlışlamaz ifadesi yanlış Sijim teorisi tabii. gözlemlenemiyor fakat yanlış, yanlışlayabilecek bilgi üretebiliyor. Yani yanlışlanabilir evet. ama gözlemlenemez. Doğru mu? Ya, evet yani şimdi tamam, sorun şurada. Gözlemlenemeyelim. Evet, yani. yani. evet evet. Gözlemlenemeyelim bir şeyi. Gözlemleyebilecek ha şeyim, halim olmazsa o zaman yani neyi ben yanlışlayacağım ki yani gözlemlemiyorum ki yani imkan yoktur yani eğer imkan varsa ee, tabii ki o zaman bakarsanız dersiniz ki ben aletim vardır, ölçüyorum falan. Hani e, gözlemleyemiyorum yani. O zaman diyorsun ki bakıyorum, işte bakıyorum, bakıyorum bulamıyorum. Ama şu an yani öyle bir şey söz konusu yok. Yani onun için tabii ki o iddiada bulunan insanlar tabii ki yanlış yani hani o e, tamamen bir e, doğru ifade olmuyor yani. Anladım. Güzel olma. Biz hakkını yazacağız masaj teorinin. Yani... <gülüyor> Çünkü çok, popüler bilgide bilinen şu yani, daha çok fazla lafı geçiren muhabbet şu şekilde, gözlemlenemiyor, yanlış alamıyor, ne bu bul, ilk şekilde parametre değiştiriyorsun teorideki, yine de uyum devam edebiliyor. Yani evet. biraz bu, bu tarz bilindiği için de hani şey taşmaları var hatta, işte e, bilimsel değil, o zaman inançtan ne farkı var gibi o tarz taşmaları çok fazla var. <gülüyor> Or Or Oralara sen biliyorsun ben girmem de yani. Yok, ben de girmem gere yok yani, bir de <gülüyor> gerek yok yani video çapında. Gerek yok <gülüyor> yani. Evet, yok ben kastettiğim şu doğru bir karşılaştığım olmadı özür dilerim de öyle yazıyor yani ben kendi fikrime oku söylemiyorum. Ya, evet, o zaman yani, evet. bil bilik kirliliği var o yüzden sordum. O zaman evet. sen diyorsun ki ye tekrarlıyorum yanlış anlaşma olmasın diye. Bilgi üretiyor kontrol edici şeyler var ama teorinin evet. kendi yapısı gözlemlenebiliyor. Bugün bu muhtemelen yapısını fakat bazı bilgide üretiyor. Yanlışlaabilir de şimdi, var yani. Yarın şimdi için. arkadaşlar belki bilmiyordur yani süper simetri dediğimiz hani bir simetri vardır uzay hani bizim ee, tamamı. Birazcık. Jack Jack'le muhabbet miysek süpersimetri hakkında? <gülüyor> evet yani etmişler. O zaman bir, bir bir azıcık biliyorlar yani şimdi süper simetriyi esasında süper simetri bize diyor ki parçacıkların yani başka bir süper part, part şeyleri var partnerleri vardır. Hani onları biz e, gözlemleyemedik yani. Ama bu şu anlama gelmiyor yani yani gözlemleyemedik de teori o zaman yani yani yanlıştır yani öyle bir şey yok. Yani gözlemleyemiyoruz şu anki şu an konuştuğum zamanın yani verdiği bana imkanlarla belki mesela atıyorum 10 sene bundan sonra bulabiliriz yani kimse bilmez ama şunu söyleyeyim yani zamanla bu teoriler tabii ki yavaş yavaş şey oluyorlar yani kendi o güçlerini elden veriyorlar çünkü yani bulamadığı süreçte sürekli aynı mentaliteyle insanlar artık yani e, bir hani bir başka bir şey belki başka bir şey bulmamız gerekiyor. E, ihtiyacı hissediyorlar. Ama bu şey anlamına gelmiyor. O teori tamamen çöptür anlamına gelmiyor. Ya da mesela hani yanlıştır bir anlamına hiçbir zaman e, gelmiyor yani. Şimdi bu sicim teorisi de aslında bu süpersimetriyle ilgili yani süpersimetrinin esasında... E, doğruladığımız zaman sicim teorisine doğrulamış oluyoruz. Çünkü bu spesimetri teorisinin esasında sicim teorisi de çok e, yani e, bayağı arkadaşlıkları vardır. <gülüyor> Ama şimdi e, oralara girmeyeceğim. Şimdi <gülüyor> sadece şunu söyleyeyim. Yani sicim teorisi matematiksel olarak çok güzel bir teoridir. E, tabii ki şeyleri vardır. Um, bize bir şeyler söylüyor. Yani e, hani genel şeye baktığımız zaman yani yani e, Sonuçlara baktığımız zaman yani onun verdiği bize yani bir şeyler vardır ama yani kendisi teorinin kendisi yani yanlış doğrulabileceğimiz bir imkan yoktur yani onun için yani esasında yanlışlamak yanlış bir şeydir yani hani bunu ee, söylemek ufak, istedim. Çok çok güzel doğru iyi de teşekkür ederim şey ufak dipnot hani dedin ya bugün yapamıyor olmamız 10 yıl sonra 20 yıl sonra görünmeye anına gelmiyor. Bu aslında en güzel örneği bence. Yani ben daha iyisini bilmediğim için benim için en güzel evet. örneği. Einstein'ın e, genel görevlilikte e, gravitasyon, yer çekimi dalgaları diye bir şey vardı teorik olarak. 100 yıl önce söyledi ve daha yeni keşfedildi. Evet, yani mi? 100 yıl sonra aynen, keşfedildi. Aynen. Yani bu sitresi söylediği şey bugün gözükmüyor, 10 yıl sonra gözükmüyor bir şey ifade etmez. Evet, yani 100 aynen. yıl sonra gözükse oldu. Evet, o zaman yani e, o zaman insanlar der ki tabii ki yani yani çöpe evet. gönderdiğimiz teori yani o kadar da çöp değilmiş. Ali <gülüyor> <gülüyor> Rıza çok teşekkür ederim yani çok evet. beğeneceğim bir, bir röportaj oldu. Teşekkür ederim. Ee, Al. Benim aklıma sormak istediğim başka bir şey gelmiyor. Sende eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, yok sağ ol, teşekkür ederim. Ben de çok yararlandım esasında hani bu, bu kadar böyle konuşmalar gerçekten güzel oluyor. Umarım diğer hani tüm de hani bir şeyler. Ee, anlamıştır ya da mesela bildiyselerde e, kusura bakmasınlar yani e, e, yani burada kabaca tabii ki bir tanımlar verdik ya da mesela kabaca bazı şeyleri konuştuk da bunlar gerçekten yani kitaplar yazılmış bunların üzerine de umarım ee, ama yararlıymıştır. Benim sorumluluğumda ben özellikle rica ederim şey yaparken hani basit anlatalım hedef kitlesi olduğu için yani Ali Rıza'ya suçlamayın ben diyorum detayına girme matematik atma diye. <gülüyor> Tekrar çok teşekkür ederim Ozan Ali Reza. Teşekkür ederim Ozan. Ee, arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.